Bismillahirrahmanirrahim 5504 Allah Tebarek ve Teala iman edenler Şarap, içki, kumar, kurtlara tapma, faloklara Ancak şeytanın yapacağı fena işlerdir Bunlardan kaçının ki Korktuğunuzdan kurtulup Muradınıza kavuşasınız Şeytan içkiyle, kumarla Aranıza düşmanlık ve kin sokmak Sizi Allah'a almaktan, namaz kılmaktan Alıkoymak ister Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? Mayıda 90-91 5505 Ömer'den Şarabı haram kılan ayetin inmesi yaklaştığı sırada Ömer Allah'ım şarap hakkında bize şifa veren bir açıklama bildir dedi. Bunun üzerine Bakara suresindeki 219. ayet indi. Ömer çağrılıp kendisine ayet okununca Allah'ım şarap hakkında bize şifa veren bir açıklama delil bildir dedi. Bunun üzerine Nisa 43 indi. bundan sonra aleyhissalatü vesselamın müezzini namaza kahmet edince sarhoşken namaza yaklaşmayın diye nida etti bu ayet indiğinde Ömer çağırılıp kendisine okununca yine Allah'ım içki hakkında bize şifa veren açık delil indir dedi sonra Maide suresindeki bu 90-91 ayetler indi yine Ömer çağırıp kendisine okunduğunda artık vazgeçersiniz değil mi cümlesi gelince Ömer vazgeçtik Vazgeçtik dedi. 5505 Enes'ten bir mecliste amcalarımın yanında bulunuyordum. En küçükleri bendim. Onlara şarap dağıtıyordum. O sırada bir adam gelerek şarap haram kılındı deyince meclistekiler onu döktüler. Ben de elimdeki şarabı döktüm. 5507 Enes'ten yine aynı 5508 NS'ten. İçki haram kılındığı sıralarda içtikleri içki hurma çağlasıyla hurmadan yapılıyordu. 5509 10 11 Cabir'den. Hurma çağlasından ve kuru hurmadan yapılan içki şaraptır. 5512 Ali Selatü Vesselam yaş ve kuru kuru üzüm ve kuru hurma karışımından yapılan bekletilmiş şerbetten içilmesini yasak etti 5513 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam içki için kullandıkları oyulmuş kabak testi sırlı küp ve oyulmuş ağaç kapları kullanmayı ve yaş hurma ile yeni kızarmaya başlamış hurma çağlası karışımından meşrubat yapmayı yasakladı 5514 İbn Abbas'tan yine aynı 5515 16 17 ve 18 yine aynı. 5519, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26, 27 aynı. 5528 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam çabuk eşkiyip keskinleşen iki şeyi karıştırıp içki yapmamızı yasakladı. Gerelmiş hurma çağlasından yapılan şerbeti sordum. Onu da yasak etti. Hurma çağlasının ucu olgunlaşınca iki cins olmasından korkarak ondan meşrubat yapmamızı hoş görmezdi. Biz de olgunlaşan ucunu koparırdık. 5529 yine aynı 5530 31 Katade'den Enes bir ucu olmuş hurmanın ucunun koparılmasını emrederdi. 5532 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam Gerelmiş hurma ile olmuş hurmayı karıştırıp içki yapmayın. Olmamış hurma ile kuru üzüm karışımından da yapmayın. Karıştırmadan her birinden ayrı ayrı yapın. 5533 yine aynı. 5534 ve 35 Ebu Said El Hudri'den. Aleyhissalatü Vesselam olgunlaşmamış hurma ile olgunlaşmış hurmayı Yahut üzüm ile hurmayı veyahut üzüm ile hamurmayı karıştırıp içki yapmayı yasak etti. Sizden kim meşrubat içmek ister, onlardan ayrı ayrı meşrubat yaparak istsin. Yalnız hurmadan, yalnız hurma çarlasından, yalnız üzümden yapsın, buyurdu. 5536-37 aynı. 5538-39 Ebu Hureyreden. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam şarap. Bu iki ağaçtan, hurma ve üzümden yapılıyor buyurdu. 5.540, 41, 42 ve 43 yine aynı şarap, haram, güzel rızık, helaldir dedi. 5.544, 45 ve 46 İbn Ömer'den Ömer Medine'yi i Müdevvere'de minber okurken şu sözleri işittim. Ey insanlar! Bilin ki içkiyi haram kılan ayeti kerime indiği günlerde, İçki beş şeyden yapılıyordu. Üzümden, hurmadan, baldan, buğdaydan ve arpadan. Hamır aklı giderip zedeleyen şeydir. 5547 İbn Serin anlatıyor. İbn Ömer'in yanına bir adam gelerek, "Ailemiz bize akşam şerbet yapıyor, sabahleyin içiyoruz." dedi. İbn Ömer, "Sarhoş eden içkilerin azından ve çoğundan seni sakındırırım." Allah sana şahit kılarak sarhoş eden şeyin azından ve çoğundan seni sakındırırım. Sana Allah'ı şahit kılarım ki hayberler şundan ve bundan içki yapıyorlar. Onlara da şu ve bu isimleri veriyorlar. Onların hepsi şaraptır, haram olan içkidir. Fedekliler de şundan bundan içki yapıyorlar, ona da şu şu ismi veriyorlar. Bunlar da şaraptır dedi. İçki yaptıkları dört şeyi daha saydı, onlardan biri baldı. 5548-49-50-51-52 İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Her müskir sarhoş eden haramdır. Hey, her müskir hamırdır. Diye buyurdu. 5553-54-55-56-57-58-68'e kadar sarhoşluk eden her şey haramdır. Buyurdu. 5.569 Ebu Musa eleşar eden beni Yemen'e gönderirken Ya Resulullah orada birçok meşrubat var. Hangisini içeyim? Hangisini içmeyeyim dedim. Nedir onlar? dedi. Ben de bit ve miz dedim. Bit ve mizir nedir? dedi. Bit baldan, mizir mısırdan yapılan bir nevi meşrubattır dedim. Bunun üzerine sarhoşluk eden içkiyi içme. Çünkü ben sarhoş eden her şeyi haram kıldım buyurdu. 5570 yine aynı, 5571 yine aynı, 5572 Ebu Cübeiri'den İbn Abbas'a Bazak hakkında bize fetva ver dedim. İbn Abbas, Muhammed Aleyhisselam Bazaktan önce geldi, sarhoş eden her şey haramdır buyurdu. 5573, 74, 75 Şaybın babasından Ali Selam. Çoğu sarhoşluk eden şeyin azı da haramdır buyurdu. 5576 Ebu Ali sallallahu aleyhi ve selam oruç tutuyordu. Ona oyurmuş kabakta yaptığım bir içkiyi içirmek için oruç olmadığı günü kolladım. Oruç tutmadığı bir günde yaptığım meşrubatı ona götürünce "Yaklaştır bakayım." buyurdu. Yanına yaklaştırdım. İyice keskinleştiğini, ekşidiğini görünce "Bunu bahçeye dök. Çünkü bu Allah'a vahihret gününe iman etmeyenlerin içkisidir." dedi. 5577 Ali'den Ali sallatü Vesselam altın yüzük takmamı, ipek kumaş giymemi, altın üzerine, atın üzerine ipek minder koyup binmemi, arpa suyundan yapılan içkiyi bir ay bana yasak etti. 5578 Malik bin Umayyirden, Umayyirden, Umayyirden, sasa Aliye, Resulullah'ın sana yasak ettiği şeyleri bize yasak ettiyince Ali ve Vesselam oyulmuş kabağı ve testiye meşrubat koymamı yasak etti dedi. 5579 cevabirden Ali sallatü vesselam'ın içeceği şeyler taş havanda bekletilirdi. 5580 81 İbn Ömer'den Allah'a yemin ederim ki Ali sallatü vesselam oyurmuş kabakta meşrubat yapmayı yasakladı. 5582 83 84 85 yine aynı 5587 Şeyban'dan İbn Ebu Evfan'ın yeşil küprüş meşrubat bekletmeyi yasak etti dediğini işittim. 5590 91 İbn Ömer'den Ali sıratuhu selam oyurmuş kabakta meşrubat beklemeyi e, bekletmeyi yasakladı. 5592 Ayşe annemizden Ali kabak ve ziflenmiş kaplarda meşrubat bekletmeyi yasak etti. 5593 94 95 96 ve 97 98 99 aynı 5600 601 602 603 yine aynı 5604 yine aynı 567 yine aynı 5608 5609 yine aynı 5610. Yezid'in kızı Esma amcası oğlu Enes'ten. İbn Abbas Allah Azze ve Celle Resul'ün size getirdiklerini alın. Size yasak ettiklerinden sakının buyurmadı mı dedi. Ben de evet dedim. İbn Abbas Allahu Teala allah Teala Allah ve Resul'ü herhangi bir hususta hükmünü bildirdiğinde erkek ve kadın hiçbir müminin o hususta tercih ve tefsir hakkı yoktur buyurmadı mı dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine İbn Abbas o halde Allah'ın Nebi'si Hz. Peygamber şarap yapmak için kullandıkları fıçıyı, sırlı küp, su kabağı ve destileri kullanmayı yasak ettiğine şahitlik ederim dedi. 5511 Zazan'dan ziflenmiş kapı bunlara meşrubat konulmasını yasak etti. 5612 Ebu Hureyre'den Kays heyetinden gelen bir heyet Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara... Meşrubatta kabak, ağaç, fıçı, ziflenmiş kapları ve ağzı kesilmiş dağarcığı kullanmalarını yasak etti. Ve şerbetleri bu su kabında dağarcığında yap, ağzını bağla, şaraplanmadan tatlı iken iç, onlardan bazısı şöyle dedi. Böyle kaplarda meşrubat yapmama, bunun gibi bana da müsaade et dedi. Aleyhissalatü vesselam öyleyse de bunun gibi yaparsın dedi ve eliyle işaret ederek izah etti. 5613 ne rivayet Cabir'den? Aleyhisselatü Vesselam sırlı küp, kabak ve tahta kapları kullanmayı yasak etti. ve Vesselam için şerbet yapılacak kap bulunmazsa taş havanda yapılırdı. 5614, 15, 16 yine aynı. 5617 Bureydeden Aleyhisselatü Vesselam kurban etlerinden saklamamızı yasaklamıştı. Şimdi onları yiyin ve kendinize ayırın. Evet. Yiyin ve kendinizi ayırın. Kabristanı ziyaret etmek isteyene ziyaret ahireti hatırlatır. Her şey için müşkırattan sarhoş edenlerden sakının. 5618 buraya deden Ali ve selam. Kabri ziyareti sizden yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Kurban etinden 3 günden fazla yemenizi yasaklamıştım. Kendinize istediğiniz kadar ayırabilirsiniz. Şu dağarcıklardan başka kaplarda şerbet yapmanızı yasaklamıştım. Artık bütün kaplarda şerbet yapıp içebilirsiniz. Müskiratı içmeyin. 5619 yine aynı. 5620 burayı deden Ali vesselam bazı kaplarda meşrubat yapmamızı yasakladı. Şimdi ise dilediğiniz kaplarda yapın. Alkollü bütün içkilerden sakının buyurdu. 5621 burayı deden. Bir ara Ali ve vesselam dolaşıyordu. Bir topluluğa yaklaşıp gürültülerini duyunca "Nedir bu gürültü?" dedi. "Ey Allah'ın Nebisi, şerbetleri var, onu içiyorlar." dedi. Ali ve vesselam adam gönderip onları çağırtarak "İçtiğiniz şerbetleri hangi kaplarda yapıyorsunuz?" dedi. "Onlar oyulmuş ağaç fıçıda ve kabakta yapıyoruz. Başka kaplarımız yok." dediler. Ali ve vesselam Ağzını bağladığınız şeylerden başka kaplarda yapmayın diyordu. Bir müddet geçtikten sonra aleyhissalatü vesselam tekrar yanlarına geldiğinde onları veba hastalığına yakalanmış benizleri sapsarı buldu. Kendilerine neden böyle hasta oldunuz dedi. Onlar da ey Allah'ın nebisi ülkemizde veba hastalığı var. Ağzını bağladığımız dağarcıktan başka kapları kullanmamanızı haram kıldın dediler. Aleyhissalatü vesselam her kaptan için sarhoşluk veren bütün işkiler haramdır buyurdu. 5612 aynı. 5623 22 aynı. 23 Ebu Hureyre'den Miraç gecesi Aleyhisselatü Vesselam'a iki bardak getirildi. Birinde şarap, diğerinde süt vardı. İkisine de baktı. Hemen sütü aldı. Bunun üzerine Cibril, seni insan tabiatına uygun olanı almana hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı alsaydın ümmetin helak olurdu dedi. 5624 Muhayriz'den, aleyhissalatü vesselam, ümmetimden bazıları şarap içerler, ona başka isimler verirler buyurdu. 5625 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, zina eden kimse mümin olarak zina etmez. İçki içen kimse mümin olarak içmez. Hırsızlık yapan kimse mümin olarak hırsızlık yapmaz. İnsanların gözü önünde başkalarının kıymetli mallarına göz dikenler, mümin olarak zorla kimsenin malını almazlar. 5626 aynı, 27 İbn Ömer'den, ve vesselam, kim şarap içerse ona dayak atın, tekrar içerse yine dövün, yine içerse dövün, sonra onu öldürün. 5628 yine aynı, 5629 Bürdet bin Ebu Musa'dan. Allahı bırakıp da şu sütuna tapmamla şarap içmem arasında ne fark vardır derdi. 5630 Abdullah bin Amr el Aslan. Ümmetimden şarap içen kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz dedi Ali sallallahu aleyhi ve sellem. 5631 Mesut'tan. Kadı hediye yediği vakit haram yemiş olur. Rüşvet kadı Hediye yediği vakit haram yemiş olur, rüşvet alırsa küfre girer. Şarap içen kafir olur, küfrüne delil namazın kabul olmamasıdır. Bu hadis zayıf ama 5631 bunu siz ehline bir sorun. 5632 ve 33 Hazreti Osman'dan Şaraptan uzaklaşın çünkü şarap kötülüklerin anasıdır. Her fenalık ondan duvar. Sizden önceki ümmetlerde ibadetten meşgul olan bir adam vardı. Fahişe bir kadın ona aşık oldu. Cariyesini göndererek onu çağırttırdı ve kapıyı içeriden kilitledi. Nihayet güzel bir kadının yanına geldi. Kadının yanında bir çocuk bir kapta şarap vardı. Kadın adama Allah'a yemin ederim ki ben seni şahitlik için çağırmadım. Ancak seni çağırdım ki benimle münasebette bulunursun. Yahut bu şaraptan içersin, yahut da bu çocuğu öldürürsün dedi adam. Öyleyse bana bir kase şarap ver dedi. Kadın bir kase şarap sundu. İçince adam daha ver dedi. Şarabı içince sarhoş oldu. Kadınla zina etti, çocuğu öldürdü. İşte bu kıssadan ibret alarak şaraptan uzak durun. Allah'a yemin ederim ki şarap alışkanlığı ile iman bir arada durmaz mutlaka biri öbürünü uzaklaştırır. 5634 İbn Ömer'den Kim şarap içer de sarhoş olmazsa, husanda şaraptan eser bulundukça namazı kabul olunmaz. O halde ölürse kafir olarak ölür. Allahu ekber. 5635 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kim şarap içer? Şarap da karnında bulunursa Allah onun namazını 7 gün kabul etmez. Eğer bu sure içinde ölürse kafir olarak ölür. Eğer şarap aklını giderir, sarhoş ederse kırk gün namazı kabul olunmaz. O sure içinde ölürse kafir olarak ölür. Evet. Namazın terkini küfür olarak görmeyenlere duyurulur. Ama siz gene bunu ehil gördüğünüz alim insanlara bu hadisi bir sorun. 5636 Abdullah bin Ed Deylem'den Abdullah bin Amr bin Elas Vahid denilen bahçesinde şarap içtiği söylenen Kureyşli bir genç ile yan yana iken Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi işittiğini söyledi. Kim bir yudum şarap içerse kırk sabah tövbesi kabul olunmaz. İçkiyi bırakır tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder, onu affeder. Tekrar içerse yine kırk sabah tövbesini sabah kabul etmez. Eğer döner tövbe ederse Allah affeder. Yine içerse Allah ona kıyamet günü cehennem ehlinden akan şeylerden Çay 5637 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve selam kim dünyada şarap içer, tövbe etmeden ölürse ahirette cennet şarabından mahrum olur. 5638 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu ve selam yaptığı iyiliği başa kakan, anaya babaya aşsı olan İçki müptelası olan kimseler cennete giremez buyurdu. 5639 ve 40 i̇bn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Kim dünyada şarap içer, tevbe etmeden içkiye devam ederek ölürse ahirette cennet şarabı içemez buyurdu. 5641 yine aynı Üzerine son nefesinde cehennem suyu serpilir buyurdu. 5642 Said bin Hüseyye'den. Hazreti Ömer, Rabia bin Umeyye'yi şarap içtiği için haybere sürdü. O da Bizans imparatoru Herak'la giderek Hristiyan dinine girdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bundan sonra hiçbir Müslümanı sürgün etmeyeceğim dedi. 5643 Ebul Ahves Simak'tan. O da Kasım bin Abdurrahman'dan. O da babasından. O da Ebu Burda bin Niyar'dan. Ali sallallahu aleyhi ve bazı hallerde sarhoş olmayacak kadar içki için dedi. Bu hadis münker bir hadistir. Bununla amel edilmez. Bu benim görüşüm değil. Nese'yi kendisi yazmıştır. Evet. 5644 Buraydeden Ali sallallahu aleyhi ve kabak, testi, fıçı ve sırlı küpte şerbet yapmayı yasak etti. 5645 Kursafe'den Ayşe'den rivayet ediyor. Yine yukarıdaki Münker Hadis'in aynısı. 5.646 Meşrubat hakkında soran kimseyi hurmayı sabah suya ıslatıp akşam içiyoruz. Akşam ıslatıp sabah içiyoruz dediklerinde Ayşe annemiz üç defa ekmek de olsa su da olsa sarhoş eden her şeyi helal kalamam dedi. 5.647 Ayşe annemizden kabakta, testede, sırlı küfte şerbet yapmaktan nehyolundunuz dedikten sonra kadınlara dönerek Sakın yeşil küpte şerbet yapmayın. Küplerinizdeki su dahi siz sarhoş ederse sakının içmeyin derken duydum. 5648 Ayşe annemizden Ali Selatü vesselam sarhoşluk eden her şeyi yasakladı. 5649 50 51 52 53 İbn Abbas'tan Şarabın kendisi azı da çoğu da bütün alkollüler haram kılınmıştır. Sarhoşluk veren her şey haramdır. 5654, 55, 56, 57, 58 yine aynı. 5659 Kays bin Vehbandan İbn Abbas'a bir testim var. İçinde şerbet yapıyorum. İyice köpürüp köpüğü sönünce içiyorum diye sordum. İbn Abbas, bunu ne zamandan beri içiyorsun? dedi. Ben de 20 yıldan beri dedim. Ne kadar çok damarların necisine bulanmış? dedi. 5600 ve 601, 5660 ve 61 İbni Ömer'den bir adam gördüm elinde bir bardak nebis şerbeti ruknun yanında duran Aleyhisselatü Vesselam'a takdim etti. Aleyhisselatü Vesselam bardağı ağzına kaldırdı çok keskin buldu bardağı sahibine geri verince oradaki cemaattan biri ''Ya Resulallah haram mı?'' dedi. Adamı bana çağır dedi. Adamı bulup getirdiler. Adamdan bardağı aldı. Daha sonra su istedi. Bardağa biraz su koyup içince yüzünü ekşitti. Biraz daha su isteyip onu da bir bardağa döktükten sonra bu kaplarınızda şerbetlediğiniz fazla ekşiyip keskinleşince su katarak hafifletin buyurdu. 5662-63 İbn Ömer'den keskinleşip müskir haline gelen bütün ilişkilerden meşrubattan kaçının. 5664 İbn Ömer'den alkollü ilişkilerin azı da çoğu da haramdır. 5665 66 67 68 69 70 71 72 73 74 aynı muhtevada sarhoşluk veren her şey haramdır. 5675 Cabir'den Yemenli Ceyşan kabilesinden bir adam Resulullah'ın huzuruna gelerek Mısır'dan yapılan ve mizir bir adı verilen içkileri meşrubatın hükmünü sordu. Ali sallatı vesselam sarhoşluk veren müşkir şarhoş, sarhoşluk verici midir dedi. Adam evet dedi. Her müskir haramdır. Allahu Teala müşkir sarhoşluk veren şeyler içenlere tinebil habadan içireceğini bildirdi. Asap Tinebil Haba nedir dedi. Cehennem ehlinin teridir diye buyurdu. 5676 Nu'man bin Beşir'den, Ali Salatü Vesselam, helal da belli, haram da bellidir. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Bundan se bir misal vereyim mi? Allahu Teala'nın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu haram kıldığı şeylerdir. Şüpheli şeyler işleyen kimse haramı da işlemeye cesaret alır. 5677 Evul Avra İssad'den Hasan bin Ali'ye Aleyhisselatü Vesselam'dan ne ezberledin dedim O da Aleyhisselatü Vesselam Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak Şüpheye düşürmeyen şeyleri yap Sözünü ezberledim Dedi 5678 Mamer İbni Tavus'tan, İbni Tavus içki yapana üzüm satmayı Kerih görürdü 5679 Musab bin Said'den. Said'in bağları ve çok üzümleri vardı. Bağlarını gören ve idare eden bir de bahçıvanı vardı. Bağlarımda üzüm çok olmuştu. Adamı Said'e mektup yazarak üzümlerin zayi olmasından korkuyorum. Uygun görürsen suyunu sıkayım dedi. Mektubu alınca Said adamına şu cevabı yazdı. Mektubumu alır almaz bağlarımı bırak, işimden el çek, bundan sonra sana asla güvenemem dedi. Adamı işinden ve bağlarından uzaklaştırdı. Evet. 5680 i̇bn Sirin'den üzüm suyunu pekmez yapına sat, içki satana satma dedi. 5681 Suveik bin Kafeleden Hz. Ömer bazı valilerine şunu yazdı. Müslümanlara üçte biri kalıncaya kadar kaynatılmış üzüm suyunu içmelerine müsaade et. 5682 yine aynı. 5683 Hazreti Ömer'den yine. İmdi, işkilerinizi şeytanın payı gidinceye kadar kaynatın. Üçte ikisi şeytanın payı, biri sizindir. 5684 Ali'den. İnsanlara katılaşıncaya kadar kaynatılan şırayı dağıtıyor. İçine düşen sinek, pekmezin katılığından çıkamıyordu. 5685 Davut'tan sayıdı. Hazreti Ömer hangi meşrubata helal kıldığını sordum. O da 3'te ikisi gidip biri kalıncaya kadar kaynatılanları dedi. 5686 7 8 9 5690 yine aynı. 5691 92 93 yine aynı. 5694 her müskür haramdır. 5695 Ebu sabit el Salebi'den. İbn Abbas'ın yanındaydım. Bir adam geldi. Meyve sularının hükmünü sordu. İbn Abbas taze olanı iç dedi. Adam şerbeti kaynattım fakat kalbimde şüphe var dedi. İbn Abbas kaynatmadan önce içer miydin dedi. Adam hayır dedi. İbn Abbas öyleyse ateş haram olan bir şeyi helal kılmaz dedi. 5697 Said bin Müseyyep'ten meyve sularını köpüklendirmeden iç. 5698, 99 ve 700 aynı. 5701 ve 2 Firuz'dan Ali ve vesselam'ın huzuruna giderek "Ya Resulallah, bağlarım var. Allahu Teala içkiyi haram kıldı. Üzümleri ne yapayım?" dedi. "Kurut" dedi. Korusunu ne yapayım dedim? Sabah ıslatır, akşam yemeğinde içersin. Akşam ıslatır, sabah yemeğinde içersin." buyurdu. "Keskinleşince ekşimeye kadar bekletebilir miyiz?" dedim. "Testilere koymayın." Tuluklarda bekleyince sirke olur buyurdu. Tuluklara koyun dedi. 5703 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü selam. bugün yapılan şerbeti yarın öbür günde içerdi. Üçüncü günün akşamı olunca içilmeyen bir şey kalırsa dökülürdü. 5704, 5, 6, 7, 8, 9, 710, yine aynı 5711, şerbetin tortusu onun şarabıdır buyurdu. 5712 Said İbni El Müseyyep'ten hamur şaraba sağlığı giderip bulanık hale geldiği için hamur denilmiştir dedi. 5713 İbrahim'den bir kimse bir şeyi içeride sarhoş olursa onu bir daha içmemesi gerektiği kanaatında idiler. 5714 aynı 5715 Ebu Miskin'den İbrahim'e bir şarabın tortusunu temizliyoruz. Üç kez üzerine su koyarak süzüyoruz. Daha sonra da ekşinceye kadar bekletip içiyoruz diye sordum. Mekruh olur dedi. 5716 yine aynı. 5717 i̇bn Mubarek der ki müşkırat hakkında müsamaha gösteren İbrahim'den rivayet olunan hadislerden başka hiçbir sayı hadis görmedim. 5718 Ebu Usame der ki Şam, Mısır, Yemen ve Hicaz'dan İlme Abdullah bin El Mübarek'ten daha düşkün kimse görmedim. 5719 Enes'ten Ümmü Süleym ağaçtan oyma bir kadehi vardı. Ümmü Süleym diyor ki aleyhissalatü vesselam'a su, bal, süt ve şerbet gibi bütün meşrubatı bununla verirdim. 5720 Abdullah bin Evza'dan o bin Kaba meşrubattan sordum. O da suyu iç, balı iç, sevki iç, küçükken içirip alıştırdığın sütü iç. Ben şarap hakkında dedim. Şarap mı istiyorsun? Şarap mı istiyorsun dedi. 5721 İbn Mesud'dan İnsanlar ne oluyor bilmediğim birçok meşrubat icat ettiler. 20 yıldan beri bir rivayette su ile sevükten başka bir şey içmiyorum dedi. Ne bizi meyve sularını zikretmedi. 5722 Ubeyde'den 20 yıldan beri su, süt ve baldan başka bir şey içmiyorum 5723 benim yüzümden bir Müslümanın sarhoş olmasını istemem dedi 5724 cerirden İbni Şebreme su ile sütten başka bir şey içmezdi evet bir hadis kitabı daha burada bitti tamamlamayı nasip ettiği için Allah'a hamdü senalar olsun Resulüne salatu selam olsun İnşallah okuyup dinler amel edersiniz. Ve bize de dua edersiniz. Bu hadis kitabında da tabi 5724 tane rivayet var. Az değil. Muhakkak okurken dil sürtmesi bazı hatalar olmuştur. Sizler bunu doğru olarak kabul edin. Hataları düzeltin. Siz inanıyorum ki bunun daha güzelini yapar Allah için daha güzel vakfedersiniz. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi